Leyan Berk'tan Challenge Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dayız Harici'den Sanat programında. Ben programcınız Challenge. Bugün programı yalnız yapıyorum. Uzunca bir aradan sonra. Önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Hariciden sanat programının geçmiş bölümlerine ulaşmak isterseniz açıkradyo.com.tr adresinden programlara girip oradan hariciden sanata girdiğinizde kayıt arşivi bölümünde podcast ya da ses kaydı olarak bunlara erişebiliyorsunuz. Örneğin geçtiğimiz hafta yani 9 Eylül programında eski şehirdeydim. Ee, orada Odun Pazarı Modern Müze'nin direktörü Defne Kasaretto ile müzeye dair bir program yaptım, bir sohbet gerçekleştirdik. Bunu 9 Eylül bölümünü haricden sanat.acikradio.com.tr adresindeki programlarda Haricden Sanat'ın kayıt arşivinden bulup dinleyebilirsiniz. Belki bir hatırlatma daha yapmak gerekir. Kariçten Sanat'la ilgili gelecek programları Twitter'da hariçten sanattan. Instagram ve Facebook'tan ise Çelenk Bafra yani programı yapan kişi olarak her hafta birkaç gün öncesinden duyuruyorum. Ee, İstanbul içerisinde 94.9 FM bandından dinleyebileceğiniz hariçten sanat programlarını eş zamanlı olarak web sitesinden de dinleyebiliyorsunuz. Aynı anda pazartesi'leri. 16:30'da Türkiye saatiyle şüphesiz. E, sonrasında ise dediğim gibi kayıt açılından takip etmeniz mümkün. E, Haricinden sanat çok nadiren İstanbul'a uğruyor. Esas sanatından da anlaşılacağı üzere dünyanın dört bir yanından gezegenden kültür, sanat haberleri getiriyor. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ilgilendiren, Türkiye'li yaratıcı kesimlerin, sanatçıların, küratörlerin, ticari amaç gütmen yani bağımsız sanat oluşumlarının e, Türkiye dışında yaptığı bir parçası olduğu üretimlerden örnekler veriyor. Bienaller, müze sergileri, sanat alanında yayınlar ve araştırmalar, bu alandaki öğrenme programları, kamusal programlar, misafirlik programları yani residency olarak adlandırılan programlar hep merceğim altında. E, örneğin Yazın bazı bölümleri Türkiye'de yeni yeni ve yeniden kurulmakta olan residency yani sanatçı değişim, dolaşım ya da misafirlik programlarına ayırmaya çalıştım. Sadece sanatçılar için değil, sıklıkla yazarlara, küratörlere diğer görsel sanatlar ya da kültür profesyonellerini de alan açmaya çalışan programlar bunlar. Bunlara da devam etmeyi planlıyorum. Harişten sanatın bir diğer özelliği ise... Türkiye içinde üretilen sanatında sadece İstanbul'da sınırlı kalmadığını özellikle vurgulamak. İstanbullu izleyicinin kendisinin zaten bizzat gidip görebileceği ya da pek çok ana akım medyada duyup dinleyebilip öğrenebileceği programlar yerine İstanbul dışında Türkiye'nin dört bir yerinde de yürütülmekte olan son derece anlamlı sergiler, müzeler, projeler, Sanatçı inisiyatifleri, programlar var. İşte bunları biraz gündeme getirmeye çalışıyorum. Hariciden sanat programının misyonu gereği tam da bu nedenle geçtiğimiz hafta Eskişehir'deydim. Oradaki Odun Pazarı Müzesi'nin açılışını takiben Defne Kasareto ile bir söyleşi gerçekleştirdim 9 Eylül 2000 19 programından dinleyebilirsiniz. Ee, orada bir sorum da olacak da Bana sonradan ileteceklerdi. müzenin açılışının Cumhurbaşkanı tarafından yapılması ve onun bir wow e, çalışmasını çerçeveli müzenin girişinde sergilenmesiyle ilgili bir açıklama göndereceklerdi. Ee, henüz göndermediler. Gönderdikleri anda bu programda o açıklamayı da yayınlayacağımı vurgulamak isterim. Eylül başından itibaren... İstanbul yani harici sanatın çok daralarına girmeyen bu kent içinde yaşadığımız ve bu programı kaydettiğimiz kentte sayısız sergi, açılış, performans, konuşma, söyleşi, yayın lansmanı ortaya çıktı. İstanbul Bienali, 3 ayrı mekanda düzenlenirken aynı zamanda kente kalıcı bir eser de kazandırdı. E, contemporary İstanbul, Akdenizlik teması etrafında Akdeniz'in e, önemli fuarlarından biri olan Arta Roma ile Marsyla'daki Arta Roma fuarıyla da kamusal programlar, konuşmalar üzerinde bir işbirliği birliği yaparak e, kapılarını izleyicilere açtı. E, bütün sanat kurumları sezona merhaba sergileriyle, programlarıyla E, görünürlük kazandılar şüphesiz sanat düzenli sanat sergisi düzenlemeyen kurumlar oluşumlar kişiler dahi çeşitli mekanlarda ya da mekansız olarak programlar gerçekleştirdiler bunları hepimiz elimizden geldiğince takip etmeye çalıştık ama bunların arasında en heyecan verici hem bizler için hem de Türkiye dışından uzun aradan sonra tekrar İstanbul'a gelip buradaki Umutlu ve iyimser hareketliliği fark eden uluslararası sanat profesyonelleri için İstanbul'da açılan ya da açılma sinyalleri veren ve İstanbul dışında yeni hayata geçen e, müze projeleri de şüphesiz. Ben bugün biraz bunlardan size bahsetmek istiyorum. Bir Şekilte geçtiğimiz hafta Eskişehir'deki Odunpazarı Müzesi'nin de tamamlayıcı yanı olur. Öncelikle e, Uluslararası alanda ses getirebilecek açılan bir diğer müze Troya Müzesi bu sene belki ondan bahsetmek lazım. 2013 yılında inşasına inşası başlatan 90 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan bir müze burası. Troya adından da anlayacağınız üzere Çanakkale'de bunu söylemek lazım. E, o bölge UNESCO tarafından 1998 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınmış bir yer. ve Troya Müzesi içinde 2011 yılında açılan bir ulusal mimari proje yarışması var. Yalın mimari tasarım tarafından Kazanılıyor Bu yarışma ve 2018 yılında tamamlanıyor. Bu müzeyi özellikle vurgulamak isteriz. E, gezip görmeye mutlaka değer e, bir müze. E, ziyaretçiler yapıya böyle 12 metre genişliği bir rampadan aşağı inerek giriyorlar. E, i̇nerken ufuktaki yapıya doğru yaklaşıyorlar. Peyzaj yeryüzü yavaşça kayboluyor. Ve kendini bir sirkülasyon bandında buluyor. Burası bir güncel sanat müzesi değil. Ama İstanbul dışında açılan önemli müzelerden biri olduğu için özellikle ben vurgulamak istedim. Şüphesiz burası Troya medeniyetine dair bir müze. Bunun için 10 hektar bir alan Kültür Turizm Bakanlığı için kamusallaştırıldı. Arkeolojik alana yakın olması bakımından ön plana çıkıyor. Doğal çevresiyle etrafıyla İlişki kurmaya çalışıyor ve çağdaş bir koruma, restorasyon, laboratuvarları, konservasyon anlayışına sahip, depo alanlarına sahip. Süreli sergileri var elbette koleksiyon ama süreli sergiler de yapacaklar. Kafe, restoran, eğitim alanları da var olacak. Bu yüzden Toraya Müzesi'ne yolunuzu düşürmeye çalışın derim. Bir başka yeni olmasa da vurgulamak istediğim müze ise Baksı şüphesiz. Baksı da Bayburt'a bağlı bir Kasaba esasen, Hüsamettin Koçan'ın memleketi, e, mimari tasarımıyla, yapısıyla ve toplumsal boyutuyla içine konumlandığı doğanın ve coğrafyanın ayrılmaz bir parçası gibi müthiş manzaralar görüyorsunuz. Hem müzeden hem müzeye gelmeden önce. Bir depo müze var, içinde bir ana bina var, doğanın kendisi zaten içinde bulunduğu doğa, çoruh nehri zaten seyretmeye değer Ee, çevredeki gençlere, öğrencilere yönelik çok fazla zanaat, eğitim ve e, kamusal programlar var. Kütüphane var örneğin, film gösterimleri var örneğin. Yazı Nuri Bilge Ceylan sergisi ve gösterimleri yaptılar. Onu belki kaçırdınız ama yolunuz düşerse yaza kadar, temmuz'a kadar Baksa Müzesi'nde Almanya'da yaşayan sanatçı Şakir Gökçebağ'ın Aşina isimli bir kişisel sergisi var. Bunu bakmak önemli olabilir. Gündelik yaşamın içinde tanıdık ve alışık olduğumuz nesneleri yeni formlara dönüştürdüğü heykel ve enstelasyonlarıyla tanınan sanatçı olarak. Lanse etmişler. Türkiye'de şimdiye kadar Şakir Gökçebağ'ın açılan en kapsamlı sergisiymiş aynı zamanda. Müzede yer alan eserlerinde geçmişten işler de var şüphesiz ama bölgeye özgü, Baks'ın içinde bulunduğu o Doğu Anadolu, Bayburt ve etrafındaki bölgeye özgü doku ve nesnelerle ürettiği yeni yapıtlar, Da var. Dolayısıyla Baksı Müzesi'nin her zaman Hüsamettin Koçan'ın da kendi sanat pratiğiyle ve eğitimci kişiliğiyle dokunmaya çalıştığı Anadolu'nun ruhuna yeniden dokunan mekana ve coğrafyaya özgü olarak tarif edebileceğim. Dolayısıyla yerellikle güncellik ve evrensellik arasında bağ kurmaya çalışan bir sergi bu Şakir Gökçe'bağın sergisi Eylül başından itibaren yaza kadar Temmuz'a kadar Baksı Müzesi'nde baksı.org adresinden bilgi alabilirsiniz. Müzenin koleksiyonu da görebilirsiniz. Kar altında da bambaşka olabilir. Sonbaharda yapraklar dökülürken, nehirler coşarken başka olabilir. Baharda ayrı keyifli olabilir. Bunu buradan vurgulamış olalım. Ee, Eskişehir Odunpazarı Müzesi'nden Bahsettim oradaki hem koleksiyon sergisini hem özellikle yabancı sanatçıların katılımıyla oluşturulan süreli sergileri ya da mekana özgü enstelasyonları görmek değerli olabilir. İstanbul'a gelecek olursak yepyeni bir müzemiz var. Bu müzeden bahsetmek şüphesiz gerekiyor. Bunu ayrı bölümlerde belki ayırmak gerekiyor ama haricinden sanatın tam olarak odağına girmediği için genel bir bilgi vererek geçiyorum. Arter. Biliyorsunuz uzun süredir aslında artar. Hayatımızda olan değerli bir sanat kurumu 2010 yılında itibaren İstiklal Caddesi üzerindeki binasında faaliyetteydi. 2018'e kadar aslında bu faaliyete devam ettirdi ama bu sırada Dolapdere'deki yeni binasını projesini yürütüyordu. 2010-2018 arasında düzenlediği 35 sergide ise pek çok sanatçıya yeni prodüksiyon imkanı yaratmıştı ve bu prodüksiyonların bir kısmıyla da kendi koleksiyon politikasını güçlendirmişti. Tam 183 yapıtın üretimine destek vermiş. Şimdi ise yıl sonuna kadar yani 2020'ye kadar ücretsiz gezebileceğiniz Dolapdere'de ana cadde üzerinde Irmak Caddesi üzerinde toplam 18 bin alana sahip. Sergi alanları, performans salonları, öğrenme ve etkinlik alanları, kütüphane, kitap mağazası, kafe, konservasyon, konservasyon laboratuvarı e, gibi alanlara sahip e, bir mekan la izleyiciyle buluşuyor. Kitapçısını özellikle gezmeyi tavsiye edebilirim çünkü çok iyi bir yayın politikaları da var. Koleksiyonlarından seçkilere, tematik seçkilere verdikleri sergiler olduğu gibi Türkiye'den ve yurt dışından sanatçılara kişisel sergiler de e, düzenliyorlar. Şöyle kısacık sergilerin içtisi adlarını dile e, getireyim isterim. Buradan bakıyorum. Saat kaç? Adlı bir koleksiyon seçkisi, Kelimeler Pek Gereksiz adlı bir başka koleksiyon seçkisi, Altan Gürman'ın bir kişisel sergisi, Keza Ayşe Erkmen'in ve İnci Fulmin'in birer kişisel sergisi var, Rosa Barba'dan bir büyük enstelasyon ve Celeste Bursiye e, Mujeno'dan bir Karbon e, adlı performanslar içinde kullanacakları bir black box siyah kutu formatındaki mekanda ...özel bir yerleştirme var. Bunun yanı sıra Arter'de... ...arter.org.tr'den bilgi alabileceğiniz Arter'de... ...çok fazla etkinlik film programları... ...öğrenme programları da karşınıza çıkacak. Mesela etkinlik programlarına hemen bir bakıyorum. 27 Eylül Cuma Aydın Esen konseri var. Ekim'de performanslar var. 18 Ekim'de Elif Çağlar Quartet Programı görüyorum. 19 Ekim'de Tolga Ağın Çoğulu ve Sinan Ayıldız Yıldız duosu e, görüyorum. Ve böylece programlar devam ediyor. Ama esasen peki duymazsınız diye. 12 Ekim Cumartesi, 13 Ekim Pazar günleri. E, Noé Sully'e bir performans sanatçısı, e, koreograf ve dansçı. O da Fransız. E, deneysel bir sergi yaratıyor. The Performing Art. Bunun yeni bir versiyonunu Arter'in Sevgi Gönül Auditorium'da sunuyor. 13 Ekim 2019'da sonrasında Noe Sully'e ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Arter.org.tr'den bununla ilgili bilgi alabilirsiniz diyelim. Ve tabii ki Arter'in öğrenme programlarını takip etmenin ve film programlarını takip etmenin de önemini vurgulayalım. Yepyeni bir Yer burası kendilerini tam olarak müze olarak da tarif etmiyorlar. Şöyle tarif ediyorlar. Sanatın tüm disiplinlerini kapsayacak programıyla herkes için erişi, erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedeflediklerini belirtiyorlar. Umarım bu amaçlarını gerçekleştirirler. 2020 başına kadar, bu yıl sonuna kadar yani ücretsiz olarak gezip görebilirsiniz Dolapdere'deki Irmak. Caddesinde. O bölge zaten şu anda dönüşüyor. Gezebileceğiniz Dream Art gibi, Pnevneni gibi, Evliya Gil gibi pek çok başka galeride aynı alanda bulunuyor. Gitmişken onları da ziyaret etmek mümkün şüphesiz. Bir başka bahsetmek istediğim müze henüz açılmış değil. Bu açıdan önemli. Geçici mekanında faaliyetlerini devam ettiriyor. Benim de 7 yıl kadar çalışma fırsatı bulduğum Türkiye'nin güncel ve modern sanata ayrılmış ilk özel müzesi İstanbul Modern 2004 yılı sonundan beri aslında hayatımızda. Ama Tophane'deki Antrepo binasındaydı uzun yıllar. Bütün o bölgenin Galataport olarak bilinen projeyle yeniden dönüştürülmesiyle Beyon'daki geçici mekana taşındı ve faaliyetlerini orada devam ettiriyor. Karaköy'de eski yerinde Renzo Piano imzalı yeni binası tamamlanana kadar İstiklal Caddesi'ne yakın Meşrutiyet Caddesi üzerinde Eski Amerikan konsolosluğu, öğretmen evi, e, Pera Palace Oteli bütün o civara yakın geçici bir binada yine koleksiyon sergileri, süreli sergiler, eğitim ve sosyal programlar, kütüphane, sinema yani film programları, kafe ve mağazasıyla her şeyi biraz daha küçük ölçekli hale getirmiş olsa da programlarına devam ediyor. Burada... Vurgulamak istediğim şey tabii ki Canan Tolunun İstanbul Bienalin kavramsal çerçevesine de cevap veren nitelikte 2 Şubat'a kadar devam eden "Sen Söyle" adlı büyük ölçekli bir tür araştırma sergisi ne görmek gerekir? Kendisi San Francisco'yla İstanbul arasında çalışmaları devam ettiren bir sanatçı. İstanbul'da Fransızlısı'nda Edebiyat ve Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra Edinburgh, Napier Üniversitesi'nde, Trier'de tasarım eğitimi, sonra Londra'da iç mimarlık eğitimi, Berkeley'de mimarlık üzerine yüksek lisans yapıyor. E, i̇şlerinde de zaten çizimden, fotoğrafa, resimden yerleştirmeye Sanatındaki dönüşümü, gelişimin örneklerini görebiliyorsunuz. Doğanın ve mimarlığın izlerini bulabiliyorsunuz Canan Tolunun. Fakat tabii benim asıl gündeme getirmek istediğim şey İstanbul Modern'in umarım önümüzdeki yıl açılacak olan yeni binası yani Galata Port bölgesine, Karaköy'de deniz kenarına geri dönecek İstanbul Modern. Renzo Piano imzalı büyük ölçekli bir E, bina tasarlatıyor. Bunu öğrenmek önemli tabii ki. E, Arup-İstanbul işbirliğiyle bir tür yenileme projesi zaten orada e, yapılıyor. E, umarız ki önümüzdeki aylarda bununla ilgili daha çok haber alabiliriz. Böylece St. Pompidou başta olmak üzere pek çok müze binası taşıyan Ve içinde bulunduğu coğrafyaya uyumuyla fonksiyonu ön plana çıkartmasıyla tanınan Renzo Piano umarım İstanbul'a süreklilik arz edebilecek yeni bir bina kazandırır. Ve İstanbul Modern faaliyetlerine eski heyecanlı ve eski yoğunluğuyla burada devam edebilir. Ee, İstanbul Modern açıldığı zaman kendisinden önce açılan ama uzun süredir e, beklemekte olduğumuz başka bir müzeyle Komşu olacak ilk defa tek başına değil başka bir müzeyle komşuluk halinde programlarına devam edecek. Bu da Emre Aralat imzasıyla yeniden yapımı bu antrepolar yani İstanbul Moderni de bir antrepodaydı. Resim heykel müzesine tahsis edilen binada bir antrepo 5 numaralı antrepo. Ee, bu bölgede Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi adlı bir proje gerçekleşiyor. Bu projenin 2020 ilkbaharında sergilerle açılması planlanıyor. Ee, duymuşsunuzdur Mimar Sinan Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü Handan İnci. Ee, bu Projeye danışman olarak yazar, eleştirmen ve küratör Vasıf Kortun'u davet etmişti. Bu oldukça cesur bir karardı. Çünkü İstanbul Güncel Sanat Projesi, Proje 4L Garanti, SALT gibi pek çok kurumda emeği, İstanbul Bienalinde emeği olan e, Vasıf Kortun'un akademinin e, müzesine dahil olacak olması Hem eleştiri getirmişti hem de bir heyecan da yaratmıştı. Beş numaralı antreponun nasıl bir yere dönüştüğünü biz ilk bahar 2020'yi beklemeden görmüş olduk. Zira İstanbul Biyeneli açılışına birkaç hafta kala... E, tersane bölgesinden yani bir kavramsal çerçevesinde önemli yeri olduğunu da Küratör Nikola Burion'un belirttiği tersane bölgesinden işlerin oldukça büyük bir kısmı kurulmuş olmasına rağmen asbest tehlikesi fark edildiği için çıktı. Ve bina hazırmış ne şanslılar ki İstanbul resim heykel müzesi olarak yeniden işlevlendirilecek Emre Arulat'ın imzası Taşıyan bu beş numaralı antrepoya e, yerleşti. Böylece biz yeni resim heykel müzesini yani İstanbul Resim Heykel Müzesinin uzun yıllardır ziyarete kapalı olan koleksiyonlarından Vasif Kortu'nun ve Handan İnci'nin vizyonunu taşıyacak bir biçimde yeniden sergilenmelerini görmek üzere beklerken önden Baharı beklemeden İstanbul Bieneli vesilesiyle binaya ilk kez adım atmış ve binada bir sergi deneyimlemiş olduk. Emre Aralat'ın antrepo e, iskeletini de korumaya çalışarak bir tür yenileme projesi, yeniden yapım projesi olarak nitelendirdi. Bu binanın içinde konteyner konteyner kutu kutu adeta labirente dönüşen sergi salonlarında 7. kıta başlığını taşıyan İstanbul Bieneli'nin İzlemek için en az 2,5-3 saatinizi ayırmanızı tavsiye edeceğim ana bölümlerini gezme fırsatı bulduk. Bununla ilgili tabii müzeyle ilgili beklentimiz çok yüksek. Bunu söylemek lazım. Bunun içinde e, Saha Derneği'nin bir yazı dizisi var. Bu yıl Evrim Altuğ'a emanet edilen ve bağımsız sanat yazarlarını ve yazısını desteklemek için ortaya konan bu Saha Derneği tarafından Evrim Altuğ'a sipariş edilen yazıda Evrim Altuğ Rektör Hoca Handan İnci'ye e, Gelecek Müze ile ilgili bazı sorular yöneltiyor. Buna cevaben Handan İnci'nin söylediklerini gündeme e, getirmek istiyorum. E, şöyle diyor. Daha önce de söylemiştim İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin elindeki koleksiyonu sergileyip ziyaretçilerine işte buyurun bunlar var bizde gezin gidin tarzı bir müze olmasını istemiyoruz. Umarım öyle olmaz hakikaten 2020 baharında bunu görmeyi umuyoruz. Bu koleksiyon değişik bağlamlarda ve hikaye dizgeleri içinde yeniden kurgulayan ve her kurguda Türkiye'nin çeşitli temalarına atıflar yapan dinamik bir sergileme süreci olacak. Böylece aynı ressamlar ve tablolar değişik hikayeler içinde farklı sunumlarla karşınıza çıkabilir. Bu sergileme anlayışında bir kültür ve sanat kurumu olarak İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin ziyaretçisi değil, kurgularını ilgili takip eden müdavimleri olmasını arzuluyoruz. Gerçi bizim çok zengin bir resim stoğumuz var ama bu birikimin yanı sıra farklı kurumlarla işbirlikleri yaparak, güncel sanatı alan açarak, uluslararası sanatçılarla çalışarak sergi çemberimizi mümkün olduğunca geniş tutacağız demiş rektör hoca biz de İstanbul Modern'le birlikte Galata Port projesi tamamlandığında Topkapı Karaköy aksının iki çok önemli müzesinden birisi olacak yıllardır hasretini çektiğimiz İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne umarım geleceğe dair de bir vizyon taşıyarak kavuşmayı umuyoruz. Bu iki müzenin de İstanbul Modern'in de Resim ve Heykel Müzesi'nin de gelecekleri Kamuya dair de bir sorumluluk içeriyor, dolayısıyla bu kurumların yakın takipçisi olmalıyız, izleyiciler ve sanat profesyonelleri olarak diyelim. Diğer taraftan hayatımıza yeni giren Arter ve Odun Pazarı Modernizisine programlarını ve koleksiyonlarını yakından takip edeceğiz ve Çok bize gözden Irak gönülden de Irak olmamasını dilediğimiz Baksı Müzesine de oradaki değerli Hüsamettin Koçan hocanın yürütmeye çalıştığı programlara da maddi manevi destek olmaya çalışacağız şüphesiz. Ee, bir de kısa yapmak istiyorum haricen sanat programına son vermeden önce. İstanbul ve Türkiye sanat kurumlarına, örneğin İstanbul Bienali, örneğin Saha Derneği'ne de büyük emekleri geçen 90'lı yıllardan beri çok aktif olarak düşünürlük, küratörlük, eleştirmenlik, sanat kurumları kuruculuğu ve yöneticiliği yapan Bruce Ferguson'ı kaybetti. Türkiye'den sanatçıların ve sanat profesyonellerinde yakından tanıdığı bir e, isim, yazılarıyla kitaplarıyla da önemli bir e, kişilik ve onu maalesef e, geçtiğimiz günlerde kaybettik. Buradan saygıyla almak istiyoruz. Bu Amerikalı e, yazar ve idareciyi İstanbul Biyana'nın'e de uzun yıllar emeği geçmiş Bruce Ferguson'ı buradan saygıyla Anıyoruz. Ben programcınız Çelenk bugün tek bir söyleşiye, tek bir projeye odaklanmaktansa biraz yeni müzelere açılan ve açılan müzelere odaklanmaya çalıştım. Şüphesiz İstanbul Bienali ve İstanbul'da açılan sergiler ve üstelik sezon başlarken yurt dışında Türkiye'yi ilgilendiren sergi ve sanat projelerinden de size haberler getirmeye devam edeceğim. Şimdilik iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın. Harikiden Sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay, Tokyo, France, <Gülüyor> Kazım, <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra